Bakın, göründüler işte, atının üzerinde Evren'in Efendisi, Cihan'ın Göz Bebeği, Uhud'un Sevgilisi. Sağında ve solunda Ashab-ı önünde Önündeyse iki Üveyk yürüyor, Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadiç. Parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi okattığı ok söylenince izin veriyor efendimiz. Diğer gençse Semüre bin Cündür. Ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor. Rafi'ye izin verdiniz. Bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum.